sebeple asgari düzeye indirebilmek için evliliklerimizi karakterler üzerinden dikkat ederek aynı şekilde e, in, bedeni yapımıza dikkat ederek mesela nasıl engelli biriyle evlenecek olan birisi için e, bu bir ayıp değil kayıp değil ama al, neticede engelli. Ona muadil engelli olan birisi olsun deniyor değil mi? Bundan tabii yine var birbirlerinin kompleksisi yaşamazlar. Birbirlerine zulmetmezler. Tabii olan bu. Aynı şekilde karakterlerimizde de engel diye bir şey var. Ahlakta engel diye bir şey var. Mesela pek çok e, şikayetten şunu duyuyoruz. Dışarıda evliyadan birisi eve geldiği bir cebbar bir adam. Bu bir karakter sorunu aslında. Ve bu evlenmeden önce bilinebilir bir şeydir. Çünkü o... Dışarıda yarım saat durduğu için nezaket kurallarına uyuyor. Onu dışarıda sabaha kadar bekleyeceksin 20 arkadaşın yanında desen dışarıda o gene öyle olamayacak. Çünkü adamın bir 10 dakikalık enerjisi var nezakete karşı. Gerisi adam çetin bir adam. Bu sebeple evlilikte acele acele karar trafikte aceleden daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl acele Trafikte acele eden, surat kurallarına uymayan e, hem ceza yiyor hem de canına, bedenine zarar geliyor. Evlilikte mi diyelim hocam, tercihte mi diyelim? Evlilik kararını veriyoruz hala. Evet. Evlilik karar... Evliliğin içinde de aceleye gerek yok. Şimdi evliliğin. Başında... Ama şöyle bir hadis, hayırlı işlerinizde acele ediniz, onunla bir çelişki... Acele edin, istişare etmeyin, incelemeyin demek mi hocam? Yani 18 yaşında vakti geldiyse evlen. 35 yaşını bekleme anlamına geliyor bu. Anladım. Mesela söz verilmiş, nişan yapılmış, düğün ne zaman? Bir sene sonra. Ve Bu hepten rotar yapmış yani bu Afrika Havayolları gibi olmuşsun. Sen ne zaman kalkacağı belli değil uçağın. Yani <gülüyor> evlenmenin aceleye getirilmesi, olgunlaşmadan yapılması, yani araştırmadan, incelemeden, Anladım. aileler birbirini tanımadan yapılması anlamında. Ama bunu senelere yaymanın da bir manası yok. Dışarıdan acele tehlikeli, evi evlendikten sonra da acele tehlikeli. Nasıl? Mesela evlendik, ikinci gün, üçüncü gün oldu. o sabah namazından sonra beş saat yatıyor adam. Bu uykucu. Bu hayata, işe gitmiyor. Ya bu erken bir karar. Acele bir karar verilmiş oluyoruz. Yahut da işte şunu yapalım dedik, hiç duymadı. Bu kocasını takmıyor. Daha erken karar verdin. Dur bakalım ya. Şok geçiriyor olabilir. Bir hafta, iki hafta şok geçiriyor. İki, tamir edilir şeyler olabilir bunlar. Islah edilebilir. Yani bir hastalık var ıslah edilmez. Bir hastalık var psikoloğa götürürsün. Olur biter. E çocuk, evlilikten çocuk bekleniyor. Onda da aynı şey geçerli. Evlendik iki ay sonra hamile kalmadı kadın. Tamam bu evlilik çökecek. Böyle bir karar verilir mi ya? Hmm. Beş sene, on sene bekleyen var. Allah'ın hükmü nedir bilmiyorsun ki. Dolayısıyla evlilikte acele, bile bile evliliği tehlikeye atmak. Başlarken acele etmek. Mesela genelde evlilik kararları üniversiteye gidildiğinde hemen veriliyor. Neden? Çünkü hem erkek ve kadının e, cinsellikleri hareketlendiği, 17 işte yaşını bitiriyor, 18 yaşında üniversiteye giriliyor değil mi? ortalama olarak. O tam böyle her şeyin barut fıçısına döndüğü bir zamana rastlıyor. Bir de umumiyetle insanlar anne ve babalarının kontrolünün uzak olduğu bir ortamda üniversite okuları. Ya şehir olarak uzak en azından da yani sabah çıktın mı akşama kadar neredeydin soran olmuyor sana. Annen de babanda da artık adam oldu bu hanım oldu diye seni incelemiyor. Dolayısıyla bir tür hür bir ortam var ee, söz konusu üniversite ortamında. Bu hür ortam bir de binbir çeşidiyle karşı cinslerin birbirlerine sunum yaptığı, işte her türlü güzelliklerini ortaya koyduk erkek kadın fark etmez bir ortam. Orası hemen aşık olup e, üniversiteyi de yeri geliyor batırıyorlar. Ailelerin e, sıkıntısı oluyor. Daha da kötüsü bilhassa kız e, evlatlarımız için e, tutuyor mesela birine gönül kaptırıyor. Bunu annesine açamıyor. Çünkü biz seni Eylül'de gönderdik, kızım Aralık'ta aşık oldun sen diyecekleri belli bir şey. E, demeli annesi? Ayrı bir mesele. Tabii demeli anne. Yani, kızım hani okumaya gitmiştin sen? Ne oldu diyebilmeli bir anne. Yani sonsuza kadar olmaz bu diye palavra konuşmak başka bir şey nasıl oldu kızım böyle durup dururken sen ya da oğlum niye böyle hemen yani hani ders okuyacaksın sen hani diploma almaya gidiyordun koca alıp geliyorsun kadın alıp geliyorsun gibi bir ortam oluşuyor bu sebeple buradaki de bir acelecilik işte ya bu üniversite ortamını bir tanı bundan sonra o insanları bir tanı ee, mesela genç kızlarımız ee, sürekli olarak böyle değildi, sonra bozuldu diyor. Daha önce evlenmiş, boşanmıştınız şimdi yeniden evlendiniz değil mi? Daha önce böyle değildi diyorsun. Yok ilk defa evlendik. E nasıl anladın daha öncesini bunun? Demek ki bir insan evlenip bir eve girip evin içeriden kapısını kapatınca tanınıyormuş bir insan. E i̇şte buradaki olaya biz acelecilik diyoruz. Acele ediyorsun sen. Tanıdığını zannediyorum. Hocam biraz önce söze girerken söyledi ya, yani evlilik kadar belki insanın başkasının görüşüne muhtaç olduğu bir alan az bulunur. Mesela bir arabayı sıfırdan birisi icat edebilir. Gerçi araba şimdi hep ilk arabalara bakılarak geliştiriliyor. Ama hiç yokken yapıldı araba. Onlar da belki Kağan'ın arabasına bakmışlar evet, değil mi hocam? Ki, ki. Hala onun için beygir gücü deniyor mesela. <gülüyor> Arab motorlara <gülüyor> beygir yani çünkü o motor beygire benzetilmiş. Teker bulunmasaydı araba yoktu mesela. Öyle. Yani o da ta kaç bin sene önce bulundu mesela. Teker 3500 sene mi? Ya, yani. Bilmiyorum tam şeyini tabii ama... tabii, Firavunlar zamanında teker vardı. Tabii. Tabii. İşte teker bir şeyin taşınılabilirliğinin şeyi oldu. Fikrini uyandırdı ondan sonra da bu sebeple bugün insan olarak biz evlilik konusunda başkasının evet devşirme, yönlendirme manasında değil ama başkalarının tecrübelerini kullanmaya arabadan daha fazla muhtaçız. Arabadan fazla muhtaçız. Çünkü arabaya değil de füze türü bir şeyle ulaşımı da sağlayabiliriz. Yani şehirde bir sokaktan öbür sokağa uçan füzeler olabilir. Arabayı taklit etmeden başka bir şey çıkarmış oluruz. Yani olabilir ama evlilikte mümkün değil. Çünkü ben bir can ürünüyüm. Yani annem babam canlıydı. O canların birleşmesinden ben çıktım. Hiçbir zaman full önceki neslin birikimiyle doğmuyorum ben. Mesela benim doğar doğmaz tırnaklarım böyle değildi herhalde. Tırnak yerine et gibi bir şey vardı orada. Bir ay sonra onlar oldu. Sakallarım 18 sene sonra oldu. E, evlilik de Blue çağından sonra ki ortalama 15 yaşından sonra hareketlenmesi başlayan bir duygunun ürünü. Bunu iki senede nasıl bitirmiş olur insan? Nasıl bu eğitimi almış olur? Mümkün değil. Yani başkalarını doktorlar neşter vura vura 50 defa 100 defa ameliyat yapıyor da ondan sonra ameliyat yapabilir kabiliyeti oluşuyor. Gene de hata yapıyor. Bu sebeple bir Genç, kız veya erkek, sevmeden, aşık olmadan, buna Türkçe'de gönül kaptırma mı deniyor? Gönlünü kaptırma. Artık Türkçesiniz, istediği gibi otursun herkes. Bunlar anlaşılıyordur ne dediğimiz. Gidip ben evlilik için uygun muyum? Bir, bu evlenilecek birisi mi? İki, bizim evliliğimiz, üçüncü nokta, uygun mu? Çünkü o evliliğe uygundur ama sana değildir. Sen ona değilsindir. Bu üçünün onayını almadan evlenen pişman olmaya mahkumdur. Çok mahkumdur hem de. Şey de olabilir hocam yani bazen bu hayat nasıl ki imtihansa, başımıza gelen her şey imtihansa evliliğimizde. Yani iyi bir gözlem yapmışsınızdır, tüm bu kararları varırsınız, istişare edersiniz. Yine geçinemeyebilirsiniz yani yine problem çıkıyor. Şimdi dün e, çok yakın bir örnek olduğu için e, avukat bir arkadaş aradı e, düğününden haberim vardı ama ben düğüne gitmemiştim. dedi hocam dedi bir boşanma meselesinde yardım isteyeceğim senden kendisi gelsin dedim. O benim dedi ya ben zannettim ki, avukata geldiler o da hocaya sorun diyecek. Benim dedi. Bir dakika dedim ya sen 4-5 ay önce oldu evleneli. Yok dedi 8 ay oldu dedi. Senin avukat değil miydi eşin dedim. Avukat dedi. Çocuğunuz mu olmuyor nedir derdiniz dedim. Biz çocuklaştık dedi. Boşanmamız gerekiyor. Ya etme eleme ciddi misin? Ciddiyim dedim. Peki inceledik filan. Bir iki dinledim dedi ki ya hocam dedi aslında dedi bir şey yok ama dedi ben dedi üç dalakta verdim bitirdim yanlışlıkla bu işi dedi. Sen mi dedim? E ben dedi. 32 yaşında adam dedi hiç sıkılmadın mı sen nasıl dedim böyle? Ya hocam dedi ben de eski eşim de çünkü boşadığı için eski eşim de, Eski eşim de hukukçuyuz her şeyi biliyoruz zannettik. Hayat başka bir şeymiş hukuk değilmiş dedi. Bunu anladınız mı dedim. Anladım. Bundan sonra boşanma davalarına sen bak dedim. İlk gelene de bunu söyle dedim. Hayat, yani insanın bebek mesele hocam, en çok acıyı dişleri çıktığı zaman çekiyor değil mi? Yani çocuk hırçınlaşıyor. Bir dakika salim, son üç senede iki tane çocuğu büyüdü. Yani hırçınlaşıyor çocuk, ağlıyor, büyüyor. sızlıyor, uyumuyor ateşin. Halbuki yemek yiyeceği dişleri büyüyor değil mi? Ama hiçbir büyüme... ...hiçbir oluşum acısız olmuyor. Evlilik de böyle. Yani evliliğin bir bedeli olacak. Tabii üzüldüğümü anladı. Hocam dedi sen bize yardım et dedi. Mahkemede bir rezil olmayalım dedi. Nasıl dedim yardım edeceğim ki sana, dedim evlilik bitmiş dedim. Ya çok basit dedi 5-10 kuruşa takıldık dedi. Bak dedim ikinci takılmayı da yapıyorsun. Ya mahkemedeki rezil olma filan avukat boşanıyor. Tanıdığın hakime rastlayacaksın belki... Bunun yerine dedim ortada bir arabaları varmış. O arabayı bana vereceksin diyormuş kadın. Yoksa mahkemede olanlar razıyım diyormuş. Ya, hakkı değil diyor. Hakkı değil ama senin prestijin kaç araba eder bunu bana söyle dedim. Yerli bir araba neticede bu. Öyle mi diyorsun dedi? Aklın varsa öyle diyorum dedim. E dedi arkadaşlar diyecek ki sattın kendi. Sen bak hala aynı noktadasın dedim. Birini bırakıyor öbürüne takılıyor. Halbuki Niye kendine böyle eziyet ediyorsun ki ya? Araba dediğin bilemedin yüz bin lira bir şey. Mahkeme masraflarının, mahkemenin sana takdir edeceği nafaka filan belki 200 olacak hocam. Kaç sene nafaka ödeyeceksin ya. altını başına alsana dedim. Neticede inşallah sözümü dinlemişlerdir. Bilmiyorum daha ne oldu. Dündü bu olay. Ama yani hukukçusun yüzlerce boşanma davasına girmişsin aklın kendine yetmiyor. Bunu anlatıyorum sana. Çünkü hani şoförlerin büyük kamyonların kapısında yazıyor ya dikkat et bu noktayı şoför görmez diyor. Kör nokta. Kör nokta. Yani aynası var şoförün hatta üst ayna alt ayna ama bir noktaya ayna yetmiyor. Evlilik böyle hocam. Neden? Çünkü sen ilk defa bir yabancı ile beden birleştiriyorsun. Akıl birleştiriyorsun. Sofra birleştiriyorsun. Yabancı bu. E tanıdığım üç senedir. Üç senedir evlilik dışı olan hayattan tanıyorsun sen onu. Sınırlar var, kılık kıyafete dikkat ediyor, yüzünü gözünü boyuyor, konuşurken nazik konuşuyor. Bütün bunlar eve girip kapıyı kapatınca bitecek. Evde hiçbir kadın bakımını yapmayacak senin için. Sen de yapmayacaksın. Ağzı kokacak o zaman, çorapları kokacak, eli kokacak, mikroplu olacak, bin tane engel çıkacak. Bir de sen sabrı kıt bir adamsan, Şeytan bunların hepsini kullanacak ve doğmadan boğacak sizin çocuğunuzu. Ee, bir de çocuk olduğunu düşün. Ondan sonra sülalenin yaygın bir geniş sülale olduğunu düşün. Onların prestijini düşün. Zamanla düzelir, yolda dizilir diye umut bağladığın olacak, düzelmeyecek. Çünkü aynı kafayla gidiyorsunuz siz. Gençlere diyorum ki zamanla düzelir mi sorular. Niye düzelmesin diyor. Dağlar bile dümdüz oluyor her gün bir kazma vursa bir kişi bir dağ 50 senede bitirir dağı herhalde. Kazma kazma kazma yani en azından dağın belli yerleri düzeli. En düzelir. tepesini evet. düzeltir. Mesela bir top sahası kadar yer açar dağda değil mi? Yani. Her gün bir kazma vursa bir tane vursa. <gülüyor> Ama kazma vurmaya niyetin olacak. Bu kafayla 70 senede bu evlilik düzelmez. Yani geldik tosladık birbirimize. Tostlama nedenimiz ne? Eve girince selam verip hoş geldin manzarasını karşılamıyoruz, sert karşılıyor beni. Mesel yani, bundan bir sorun olmaz. Bu başka sorunları tetikler. Tamam, güzel. Gittiniz aile danışmanıydı, hocaydı. Kime babalara, dedelere gittiniz, çağırdı. Oğlum sen niye selam vermeden eve girmiyorsun? Müslüman mısın sen ya? Müslüman böyle mi yapar? Müslüman selam verir de Peygamber Nasıdî bilmiyorum. Bundan sonra selam verip eşinin yanağından öpmeden içeri girmeyeceksin, tamam mı? E, evet tamam. E sen de düzelmeye niyetliydin bu sorun kalkar. Ama yani Birleşmiş Milletler'e götürsen bu sorunu sen selam vermediği için düzelmez bu. Sen de delikanlılık numarası yapıp ne alâ, selam ne zaman vereceğimizi bilmiyoruz mu dersen e bu 30 sene sonra da devam edecek. Yani bataklığı kurutmuyorsun. Sinekler üremeye devam edecekler. Bu sebeple e, acele etmemek ama kararını verirken Olgunlaşmayı evlilikten sonra beklerken karar vermemek, acele etmemek, aceleyle karar vermemek, evliliğin bir başka püf noktası. İki, üçüncü nokta bu sözümüz büyüklere de aile büyüklerine de geçiyor. Evlenmek bizim dinimizde anneden ve babadan ayrılıp tek başına bir hayat kurmaktır. İnsanlıkçadır böyle diyor hocam. Ailedir bu. Bir ailenin ikizi ya da bir ailenin yavrusu aile olmaz. Benzetme bilmem ne kadar yenildi oldukça Kıbrıs için ne deniyor? Yavru vatan. Yavru vatan. Niye? Yani tek başına vatan olsa herhalde Rumlar onu orada balıklara yem olarak toprağıyla beraber atarlar. Onun su ihtiyacı bile Türkiye'den. <gülüyor> yani, yani suyunu bile şişeyle Türkiye'den alıyorsun. Yavru aile olmaz. Yavru aile nazarıyla bakarsa anne babalar ailenin büyümesini engellerler, ciddileşmesini Epeki E peki bu gelin yemek yapmayı bilmiyor, bu çocuk fatura ödemeyi bilmiyor. Ha bir dakika, ey anne 18 yaşında oğlunu pazara, çarşıya gönderip sonra hesap sorup yetiştirmeliydin. Ama sen 16 yaşında çocuğu bile e, çorabını giydirirsen... ama o bilmez markete gitmesin dersen çocuk nasıl yetişecek? O hiçbir zaman büyümeyecek zaten. Aynı şekilde 20 yaşında evlenen genç bir kız bir çorba yapmayı bilmez mi? Hangi dünyada yaşıyoruz biz? Her türlü internet kullanımını biliyor. Bilgisayarı takla attırıyor. Ama yemek yapmayı bilmiyor, ütü yapmayı bilmiyor, misafir hoş geldin demeyi bilmiyor... Bunlar yanlış. Buna rağmen bu nasıl öğrenecek? Diyelim ki bunlar böyle hazırlıksız gelindi. Yap olacak. Doktor bile bir sürü insanı hasta ederek hastalığının tedavisini öğreniyor. Yani var mı bir doktor hiç yanlış yapmadan ilk önlükleydiği günden beri her verdiği ilaç son ilaç oluyor. Böyle bir şey olmaz ki.